İnsanlar gelsin halka halka saf saf dursunlar İsmail. Gündem İsmail de onlara. Sadikal vaadi. Sözüne sadakat gösteren İsmail'i anlat onlara Aleyhisselam. Kurban olacak babası İbrahim götürüyor. Kale ya ebete feal ma tumar seteciduni inshallah min asabirin. Namaz namaza sabretmek ne ki? malı vermek sadaka zekat olarak ona sabretmek ne ki İsmail'i anlat onlara o Allah'a canını veriyor babasına söz verdi felemma eslema, ve tallahu lilcebin yatınca İbrahim oğlunu İsmail canını Allah'a kurban ediyor neler canabı hakka nasıl kurban edilecek ve fil kitabi İsmail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 Gecenin yarısından fazlasında namaz kılar Fecre doğru Es-salah, es Namaz, namaz der bütün evinde Odaları dolaşır Herkesi ayağa kaldırır Camiye giderken Sokakta Ömer radıyallahu anh Es-salah, es, -salâh, es -salâh. Namaz, namaz diyerek yürür İnsanları, mahalleyi, komşuyu Cenab-ı Hakk'a kulluğa davet eder Kardeşlerim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 فَإِنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ Bu kadını taşıyın, bu kadının tabutunu omuzlayın. Zira bu kadın Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidini bina ederken, mescidi inşa ederken,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 çünkü innas salate tenha anil fuhşai vel münker fuhşiyatı zulmü tuyanı ancak namaz önler kardeşlerimin